Şimdi bunun duası nasıl kabul olunur? 2721 Burayd el Esdemi'den. Ali sallallahu ve selam birinize şu dünyadan bir hizmetçiyle birbirine kafi gelir buyurdu. 2722 Mirdas el Esdemi'den. Ali sallallahu aleyhi selam iyiler nesil nesil ölüp gidecek. Geriye arpa artığı gibi işe yaramaz atıklar kalacak buyurdu. 2723 Buhari'den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 İlim başkasına olmadığı halde aileme karşı kırıcı, kötü sözlüydü. Bunu Ali Salatü vesselama sordum da Allah'tan bağışlanmanı dilemenler de kaldı. Ben gerçekten her gün Allah'tan yüz defa bağışlanmamı isterim buyurdu. 2727 Enes'ten Ali Salatü vesselam o kendisine karşı gelmekten sakınılacak kimse Allah'tır. Bağışlayacak olan da odur mealindeki ayeti okudu ve Rabbiniz buyuruyor ki Kendisine karşı gelmekten sakınacak kimse benim. Kim de bana karşı gelmekten sakınırsa onu bağışlayacak olan da benim. 2728 Ebu Selil'den, o da Ebu Zer'den. Aleyhissalatü vesselam, muhakkak ki ben gerçekten bir ayet biliyorum. Şayet insanlar onu alıp uygulasalardı, onlara yeterdi. O ayet, kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkışılı yaratır ayeti.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 buyurdu. 2742 Buhari'den Ali ve selam Allah katında amellerin en üstünü içinde hiç şüphe olmayan imandır buyurdu. 2743 Enes'ten Ali ve selam sizden biri kendisi için sevdiği şeyi din kardeşi için de sevmedikçe mümin olamaz. 2744 Enes'ten Ali ve selam sizden biri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 Bize aleyhissalatü vesselam ile yani işittin bir hadisi söyle dedik. O aleyhissalatü vesselam ile beraber kahvaltı yaptık. Yanımızda Ebu Ubeyde i̇bn Cerrah da vardı. Derken o, ya Resulullah bizden daha hayırlı biri var mı dedi. Biz Müslüman olduk ve seninle birlikte cihad ettik dedi. Aleyhissalatü vesselam evet. Sizden sonra gelecek bir topluluk sizden daha hayırlı olacaktır. Onlar beni görmedikleri halde bana iman edecekler buyurdu.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 Aleyhisselatü Vesselam, müminin durumu tek saplı taze hame ekinin durumu gibidir. Rüzgarlar ekini boz, bazen eğer doğrultur, bazen de yere yatırır. Mümin de böyledir. Nihayet ona ölüm gelir. Kafirin durumu ise kökünün üzerinde dimdik duran dağ servisinin durumu gibidir. Dağ servisinin hiçbir şeyi isabet edip eğemez. Sonunda o bir defa da kökünden kopar, mahvolur, gider.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 Müjde yıldızının doğuşundan dolayı yağmıştır diyerek ona nankörlük ederler. 2766 İyad bin Gutayf'tan. Biz Ebu Ubeyde İbnü'l-Cerrah hasta ziyaretine gittik derken ben Ali sallallahu ve sellem'i şöyle buyurken işittim. İyilik 10 katıyla karşılık görür. 2767 Numan bin Hanzaladan Ali sallallahu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 2769 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam deyip yukarıda katısının aynısını nakletti. 2770 Ebu Zer'den Aleyhisselatü Vesselam Uhud Dağı'nın altın olarak benim olmasını son öleceğim gün yanımda alacaklı için ayırdığım hariç bir dinar veya yanım dinar kalmış olduğu halde ölmeyi istemem. 2771 Ubade bin Kuruz'dan Doğrusu siz nazarınızda kıldan daha ince önemsiz olan bazı işler yapmaktasınız. Halbuki biz onları Ali salat ve selam zamanında insanları helak edici şeylerden sayardık. 2772 Rafi bin Hadic'ten. Ali salat ve selam humma hastalığı cehennemin kaynamasındandır. Bunun için onu su ile soğutun. 2773 Abdullah bin Amr'dan Ali salat ve selam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 2775 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam kim bana bir salat getirirse Allah ona 10 salavat cevabı verir. 2776 Ebu Talha'dan Aleyhissalatü Vesselam bir gün yüzünde güleşlik görüldüğü halde geldi de Ya Resulullah doğrusu biz senin yüzünde daha önce görmediğimiz bir güleşlik görmekteyiz. Ne oldu diye sordu. Evet gerçekten bir melek bana gelip şöyle dedi. Ya Muhammed şüphesiz Rabbin sana buyuruyor ki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 2778 Cabir bin Mutam'dan Ben aleyhissalatü vesselam'ı Benim gerçekten birkaç ismim var Ben Allah ve insanlar tarafından övülen Muhammed'im Ben Allah'a en çok hamd eden, hamd etmeyi bilen Ahmedim Ben Allah'ın küfrü benim getirdiğim dinle yok edecek olan Mahi'yim Ben insanların kıyamet günü benim ardından bir araya getirecekleri Böylece toplanmayı başlayacak olan Haşir'im Ben kendisinden sonra artık peygamber gelmeyecek olan Akib'im 2779 Cabil bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam Ya Kaab Şüphesiz durum şu ki haramdan beslenip Büyüyen hiçbir et cennete Girmeyecektir 2780 Suhaib'den Bir ara ve Vesselam Ashabıyla birlikte oturuyordu derken güldü Ardından bana neden güldüğümü Sormayacak mısınız dedi Sahabe neden gülüyorsun diye sorduğunda Müminin işine hayret ettim Ondan güldüm Onun her işi kendisi için hayırlı. Ona sevdiği bir şey isabet etse bundan dolayı Allah'a hamd eder. Böylece o bunun hayırlı olur. Hayır, işte. ona da arıyorum bir abi. Yok. Arapçası. Bulunmaz mı? Siz Bilmiyorum. bilirsiniz. Ona hoşlanmadığı bir şey isabet eder de sabrederse bu da onun için hayırlı olur. Mü'minden başka her işi kendisi için hayırlı olan hiç kimse yoktur.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 Meyseden o da rivayet hadisinin aynısını nakletti. 2784. Said İbnül Müseyyep'ten Ali sallallahu ve selam mümin bir haşerat deliğinden iki kere sokulmaz. 2785. Cabir'den Ali sallallahu selam yanlarında kocaları bulunmayan kadınların yanlarına girmeyin. Çünkü şeytan insanoğlunun kanın akışı gibi akar. Şeytan insanoğlunun içine kanın akışı gibi girer.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 Eğer dininde incelik, zayıflık varsa onun belası hafifletilir. Bela kulda o yeryüzünde hiçbir günah kalmamış olarak yürüyünceye kadar bulunmaya devam eder. 2787 İbn-i Abbas'tan, o da Hazreti Ömer'den aleyhissalatü vesselam beni Hristiyanlarını İsa bin Meryem'i övmeleri gibi aşırı bir şekilde övmeyin. Fakat Allah'ın kulu ve elçileri deyin. 2788 Ebu Hureyre'den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 Öyleyse ben Allah'a ve Resulüne seviyorum dedim. Sen sevdiğin kimseyle beraber olacaksın buyurdu. 2791 Ebuzer'den Ali Sallatü vesselam Rabb'unun şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Ademoğlu şüphesiz sen bana yakardığın, benden ümit ettiğin sürece sende olan şeylere rağmen seni bağışlarım. Adem oğlu sen gerçekten bana hiçbir şeyi ortak koşmadıktan sonra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 Öncekilerin ve sonrakilerin bana imrenecekleri bir yerde makamda dururum. 2804 Ebu Hureyre'den İnsanlar aleyhissalatü vesselama Rabbimizi kıyamet günü görecek miyiz diye sordular. Aleyhissalatü vesselam Ayın 14'ünde Bedir gecesinde Bulut olmayan bir günde ayı görmekte şüpheye düşer, münakaşa eder misiniz? Sahabeler, hayır ya Resulullah dediklerinde